İklim için bir iklim adaleti güncesi ağır, ağır, ağır. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Ağır, ağır, ağır. Hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Murat Can Tombil. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Merkatov girişiminin katkılarıyla. Günaydın 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madra. Destekleri için destekçilerimiz Şebnem Yılmaz ve Ayşem Sipahyoğlu'na teşekkür ediyoruz. Yeni yayın döneminde ilk programını bu şekilde başlamış oluyoruz. Evet, Ee, ...ve günaydın herkese tekrardan... Ee, ...bugün 26 Nisan... ...ve de dünyanın... ...en kötü nükleer felaketi olan... Çernobil nükleer kazasının... 30. yıl dönümü. 26 Nisan 1986'da Sovyet Nükleer Enerji Santrali, Sovyetler Birliği'ndeki santral Çernobil'de yapılan denemesinde bir felaketle karşılaşılmış ve 4 numaralı reaktör infilak etmişti. Doğu haberinde başa gelecek en büyük nükleer kaza olarak nitelendiriliyor bu durum ve bu patlamanın 25 yıl sonrasında ise bu sefer Japonya'da Fukushima'da nükleer enerji santralliğinde tarihin tekerrür ettiği hatırlatılıyor. Çernabül ve Fukushima kazaları nükleer enerji politikalarını derinden etkilemiş aynı zamanda yazan habere göre. Ve dünyanın üzerindeki birçok ülkeler nükleer santrallerle alakalı kararlarını gözden geçirmişler. Bunlardan bir tanesi de Almanya. Doğu Çevalli'de yazılana göre. Aynı zamanda Ukrayna'da Çernabül nükleer felaketinin 30. yıl dönümünde faciada ölenler için alma etkinlikleri de düzenleniyormuş. Ama evet. hemen komşu Belarusya'da da yeni bir nükleer santral girişiminin haberi vardı Ukrayna'ya rağmen. Evet böyle durumlarda yaşanıyor. Çernobil bugüne kadar yaşanan en büyük nükleer felaket olarak nitelendiriliyor. Çernobil'deki nükleer reaktörde meydana gelen kazadaki patlama sonucu... ...1986 yılında geniş bir alana radyoaktif sızıntı yayılmıştı. Etkisine maruz kalmıştı bu alanlar. Ve radyoaktif madde yüklü bulutlar da... Böyle, e, farklı ülkeleri de etkilemişti. Ölen sayısına tartışmalı olduğu söyleniyor. Faciada kaç kişinin öldüğü konusunda hala belirsizlik hakimmiş. Olayın en başında ve kurtarma çalışmaları sırasında 30 kişinin öldüğü düşünülüyor. Birleşmiş Milletler'e göre facianın neden olduğu hastalıklar sonucunda ise yaklaşık 4000 kişi yaşamını yitirmiş ilk aşamada. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu Greenpeace ise Birleşmiş Rakam, Birleşmiş Milletler rakamlarının oldukça düşük olduğunu açıklamış. İleri sürüyormuş. Evet nükle. E, nükleere karşı olmak ve e, iklim değişikliğine karşı aktivistlerin e, el ele olduğu bir şey konu aslında. Çünkü genelde iklim değişikliği konusunda enerji ve büyümek üzerine e, politikacıların söylediği şey e, kömür istemiyorsanız, e, fosil yakıt istemiyorsanız o zaman size nükleer verelim gibi oluyor. Ki Türkiye'de de aslında bunun örneklerini görüyoruz. E, bu yüzden iklim değişikliğine karşı... ...bizlerin aynı şekilde... ...aynı güçle nüklere de karşı... ...olması gerekiyor. Çünkü nükleer... ...bir çözüm yolu değil... ...bir enerji için... ...bir vaha değil. Böyle büyük... ...felaketleri olan... ...kazaları... ...atlatılamayacak derecede sonuçları... ...olan bir enerji. Evet. Greenpeace'in internet sitesinde de... ...bu durum şu şekilde açıklanıyor. Nükleer enerji karbon salımını azaltmıyor... ...ve iklim değişikliğini engellemeye giden yolu... ...tam tersine tıkıyor. Sadece elektrik üretimi için kullanıldığında ısınma, soğutma ve ulaşım ihtiyaçları için fosil yakıtlar kullanılmaya devam ediyor nükleer santralleri de. E, 2030'da nükleer santrallerin kapasitesinin iki katına çıkartılsa bile karbon salımını engellemede pe pek etkili olamayacağı öngörülüyor Greenpeace'in internet sitesinde. Çünkü genel salım miktarını sadece %5 oranında azaltabilecekmiş. Buna ek olarak santrallerin ürettiği radyoaktif atıklar imha edilemediğinden her yıl, 10 bin tonu artarak da yığılma devam edecekmiş. Yani e, iklim değişikliği konusunda karşısında da bir çözüm niteliği taşımayan bir enerji türüyle karşı karşıya dünya. Aslında bunu Ömer Bey'e sormak istiyorum. Ömer Bey James Hansen mıydı? E, Nükleer bir çözüm olarak e, sunan. Evet. İklim çok iklim bilimci ya yani onunla beraber olan var. Hatta Paris'te de önemli bir e, toplantı yapmışlardı fakat bazı sorular açıkta kalıyor. Yani onlar özellikle e, Hansen ve Beraberindeki iklim, iklim iklim bilimcilerinin söylediği şeyin en önemlisi dördüncü e, jenerasyonu devreye sokulabileceğine duydukları bir inanç var ama bunun belirtileri pek ortada yok zaten. Yani mevcut nükleer üçüncü e, jenerasyon kullanılıyor şimdi üçüncü kuşak denilen şey ve o teknolojiyle de Ee, bunun ortadan kaldırılması imkansız bu tehlikelerin. Bu şey cesareti e, nereden alıyorlar? İşte tehlikenin iklim değişikliğinin büyüklüğünden dolayı duydukları kaygıdan bunu şey yapıyorlar. Evet. Bu son olarak bir haber daha bahsedebiliriz. Abba Ağ Parkı'nda da bir araya geliniyormuş. Çernobil'in 30. yılında nükleere karşı yaşam şenliği adı altında e, konserler düzenlenecekmiş. Babazula, Lüksüs, e, Komik Günler, Melüses... Erkut Küçükşahin, Ümit Taşkıran ve Galeni e, bulunacakmış. Aynı zamanda söyleşiler, atölyeler ve konserler. Biraz önce saydığım grupların konserleri de olacakmış. Beşiktaş'ta Appasağ Parkı'nda Parkı Karadeniz İsyandadır platformunun öncülüğünde. Ayrıca yine hatırlatalım. E, son altı gün olması lazım. Nükleer Allah Türkiye'yi desteklemek için bu e, proje konusunda e, Açık Radyo'nun çeşitli programlarında da bilgi verildi e, ve konuşuldu. dinleyicilerimiz zaten takip etmişlerdir. Açık Gazete'ye de konuk olmuşlardı. Ama yine de hatırlatmak gerekirse son altı gününüz nükleer Allah-u Turka film projesini, belgesel projesini desteklemek için. Evet. Diyelim ve iklim haberlerine gidelim. Çünkü aslında iklim gündeminde çok önemli sayılabilecek bir şey oldu. Ve de New York'ta liderler Paris'te geçen sene anlaş üzerine anlaşmaya varılan Geçen sen Kasım ayında üzerine anlaşmaya varılan e, iklim anlaşmasını imzaladılar. E, Türkiye'den de Çevre ve Şehircilik Bakanı imzaladı bu anlaşmayı. E, sanırım yanlış bilmiyorsam e, Birleşmiş Milletler'in en çok e, imzalanan yani en çok devletin imzaladığı e, anlaşması Evet Kuzey lazım. Kore'den Türkiye'ye kadar birçok ülke var bu e, anlaşmayı imza atanlar arasında. Türkiye'yi temsilende. Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Demetli Güldemet Gül Demet Sarı katılmış. Hiçbir ülke iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden muaf değildir. İklim değişikliğinin e, küresel niteliği etkili eylemleri gerekli kılmaktadır diye de konuşmuş. Etkili eylemleri gerekli kılmak derken galiba sokaktaki eylemlerden bahsetmiyor kendisi. Hükümet olarak yapılması gereken eylemlerden bahsediyor. İktidarlar tarafından yapılması gereken eylemlerden bahsediyor. Evet ve yine e, iklim ünlümüz, iklim aktivisti ve iklim e, Hollywood starı Leonardo DiCaprio da bu e, etkinlik öncesinde e, bir konuşma yaptı. Evet, özetlemek gerekirse Paris'te Aralık 2015'te gerçekleşen 21. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda yani COP21'de 196 ülke küresel ortalama e, sıcaklık artış limitinin 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılmasını içeren bir metin üzerine anlaşma sağlamıştı. Paris İklim Anlaşması Mettin'de sere gazı emisyonunun düşürülmesiyle ilgili olarak ulusal düzeydeki planların 5 yılda bir gözden geçirilmesi de öngörülüyor. Gelişmekte olan ülkeler bu alandaki mücadele için yılda en az 100 milyar dolar destek aktarmayı vaat etti. Anlaşmada iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olunması ve sere gazı emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir ekonomilerin desteklenmesi gibi maddeler de öne çıkıyordu. Evet bu anlaşmanın 2020 yılında yalnız yürürlüğe girmesi e, bekleniyor e, daha doğrusu 2020 yılında yürürlüğe girecek e, ancak e, son zamanlarda Obama'nın özellikle e, son döneminde e, belki başkanlığı arkasından gelebilecek Donald Trump ya da Hillary Clinton gibi bir adaya bırakmadan önce Bu anlaşmayı daha da erkene çekerek son döneminde en azından böyle bir fayda sağlamak istediği konuşuluyor. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nden de destekleyici yorumlar var. Yani 2020'de değil de 2018'de bu anlaşmanın yürürlüğe girdiğini görmemiz mümkün olabilir ki bu aslında şöyle Türkiye açısından üzücü olabilir. Çünkü Türkiye'nin 2020'de düzenlenecek olan kopu Türkiye'de yapmak, ev sahipliği yapmak gibi bir niyeti vardı. Bunu bir Expo. ...bir olimpiyatlar gibi gördükleri için... ...2020 kopuna ev sahipliği niyeti vardı... ...2018 olsa 2020 kopu çok büyük ilgi çekmeyecektir herhalde. Tam bu anlaşma, Dünya için güzel, Türkiye için ay, haberler. Tam bu anlaşma imzalandıktan iki gün sonra... ...Türkiye'deki gelişmeleri de değineceğiz ama... ...şöyle bir not daha düşünmüş 24ün internet sitesinde... ...iklim değişikliğinin en önemli kaynaklarının başında... ...kömür geliyor deniliyor haberde. Kömür kullanımı küresel emisyonların neredeyse yarısından sorumlu... 2015 yılında yayınlanan uluslararası Enerji ajansının raporuna göre 2013 yılında küresel emisyonların yüzde 46'sı kömür kullanımından kaynaklanıyormuş Bu yüzden Paris anlaşmasının en önemli etkisinin kömür sektöründe görülmesi bekleniyor denildi beklenildiği gibi anlaşmanın kabulünden imzayı açılmasındaki açılmasına kadar ki kısa sürede bile tümür konusunda önemli gelişmeler yaşanmış bununla alakalı mesela Paris iklim konferansından sadece bir ay sonra e, tam 70 kömür e, kömürli termik santral yapmayı planlayan Vietnam yeni termik e, santral inşaat planlarını gözden geçirdiğini ve yeni termik santrali projelerini durduracağını açıklamış. Belçika'dan gelen haberler var, İngiltere'den, Portekiz'den, Finlandiya'dan çek, teker teker ülkeler kömürü terk edeceğine dair kendi kendilerine e, ait olan tarihleri açıklıyorlar. Ama bundan iki gün sonra Türkiye'de açık, yapılmakta olan Ee, bir imza töreninde bir açılış vardı. Özür dilerim. Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan tarafından yapılmakta olan bir açılış. Bütün dünya tabii terk ediyor diye bir şey de kolay kolay söylemek mümkün değil. Riyakarlık örnekleri dört bir tarafta var. mesela tabii canım Avustralya, üzerinde. Evet. Avustralya mesela bir şeyin yok olacağını bile bile yeryüzün, uzaydan görülen en büyük canlısı sayılan mercan, büyük mercan resifinin %93'ünün yok, %93 yok olduğu, hatta bu konudaki incelemeleri yapan profesörün üngür üngür basının önünde ağladı ve bu iş bitmiştir dediği bir durumdan bahsediyoruz. İklim, yani, Avustralya imzaladı fakat Avustralya'nın yeşilleri açıkça şeyi söylediler, bu iklim değişikliği çok zayıf Avustralya'nın hedefleri açısından. ...hiçbir şekilde durdurmaz... ...büyük mercan resifini demişler... ...şeyde de mesela çok... ...Brezilya'da tabii imzalayanlardan biri... ...ama muazzam bir riyakarlıkla mesela... ...John Vidal yazıyor Guardian'dan... ...yeni bir şey... ...devasa bir mercan... ...kayalı resifi bulunmuş... ...Amazon nehrinin ağzında... çamurlu suların altında... ...600 mil... ...yani 700 küsur... ...kilometrelik... ...devasa bir şey bulunmuş... Fakat aynı anda açıklanan bir şey var. Zaten oradan da petrol çıkarma. Hazırlıkları başlamış. Çıkardı. Çıkaracaklar. Yani hiç durmuyorlar. Ve Avrupa'dan dedik mesela. Avrupa Komisyonu da şey oldu. Glifosat'ın meşhur işte bu Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser bölümünün açıkça kanser yapıcı olduğunu açıkladığı bu glifosat maddesinin Monsanto şirketinin ürettiği şey öldürücü, bitki öldürücü, whitener diyorlar. Onu da yeniden ruhsat vermeye hazırlanıyormuş hiçbir değişiklik yapmadan. Böyle bir şey var fakat Türkiye'ninki de bu özellikle çifte standart açısından inanılmaz bir şey yaratıyor gerçekten. Tam iki gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmuş. Türkiye bu anlaşmayı imza attıktan iki gün sonra. Kendi rezervlerini kullanacak bir Türkiye şüphesiz birilerinin işine gelmiyor diyor. Avrupa'da nüfus yaşlanırken Türkiye'nin gençleşmesi bazı çevreleri endişelendiriyor diye de devam ediyor. Maalesef ülkemizde aynı amaca hizmet edenler var. Ben bunlara mankurt diyorum. Bunların hiçbirisinin girişimci bunların hiçbirisi Girişimcilerimizin ve bizim umurumuzda değil. Sizin de olmasın Sabancı ailesi. Girişimcilerimiz hem ülke içinde yatırımlarını hem de dünyadaki çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye sabotaj girişimlerine rağmen hedeflerine ulaştı. Her türlü bittik battık yaygarasına rağmen büyüme gösterdi diye konuşmuş. Nerede konuşmuş? Enerji Sağı Turfan Beyli Termik Santrali'nin açılışında. Sahip olduğu yeni ve çevre uyumlu teknoloji sayesinde uluslararası standartta Üretim yapacağını söyledi. Termik santralde bunun herhangi bir örneği var mı bilmiyorum. E, bu tür yatırımlar birçok istemez yükleyenler bu yatırımlarda birçok istemez yükleyenler çıkar. Fakat bunların üzerine gitmek suretiyle üzerine gitmek suretiyle onlara bunu kabul ettirmek zorunda izlemiş. üzerinize üzerinize gelecekmiş. Eğer termik santral istemiyorsanız Erdoğan'ın söylediğine göre bizdeki bazı çevrecilerin kömür, hidroelektrik ve Hester'den bahsediyor ve nükleer santral yani Çernobil'in yıl dönümünden tekrardan hatırlatmak gerekirse nükleer santral eylemlerine kulak asmamak gerekiyor. Bunların dikili ağacı yoktur. Köprü yaparsın karşı çıkarlar ağaç dikersin karşı çıkarlar ifadelerini kullanmış. Evet yalnız şöyle de bir şey var tabi Biraz önce verdiğimiz örneklerden de farklılıkları var. Daha önce de sözüne etmiştik. Mesela İskoçya 115 yıl sonra şeyin yani Britanya Adaları zaten endüstri devrimiyle meşhur. Kömür madenleriyle o İskoçya'da bunların en büyüklerinden biri zaten Avrupa'nın en büyük kömür termik kömür yakan termik santrali sonunda mühürlendi ve İskoçya tamamen ar kömürden arınmış bir ülke oldu ve üstelik de Bir başka önemli şey var. 2020'de yani sadece 4 yıl sonra enerji ihtiyacının tümünü yenilenebilir kaynaklardan. Yani petrol ve kömür, petrol, doğalgaz gibi şeyler kullanmadan tamamen rüzgar ve güneş jeotermal enerjiden elde edeceğini açıkladı. Şimdi tam bu varken Cumhurbaşkanı'nın sözleri bir, büyük, önemli bir çelişki oluşturuyor. Benim merak ettiğim noktalardan bir tanesi de şu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki ben şahsen ithal kömürünün ülkemize gelmesine karşıyım. cari açığı arttırdığı için karşıyım. İtel'de 5 kullanacağımıza bunda 10 kullanırız diyor. Özgecinin e, geçtiğimiz sene içerisinde Türkiye'nin birçok yerinde termik santrallerle dair yaptığı bir çalışma olmuştu ve bunu Yeşil Düşünce Derneği tarafından yayınlamışlardı. kömür raporu. Böyle bir şey mümkün olabilir mi diye kendisine sormak istiyorum. Türkiye'deki ithal olmayan kömürle beraber üretimin, enerji üretiminin yapılması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Olamaz ve en çok kimden ithal ediyoruz? Rusya'dan. Türkiye'deki taş kömürünün %90'ı ithal olarak geliyor. Yani Türkiye'de yakılan taş kömürünün %90'ı ithal taş kömürdür. En çok Rusya'dan, Kolombiya'dan ve Amerika'dan Geliyor bu kömürler. Tufanbeli termik Santrali'ne baktım. Tufanbeli termik santrali lignit. Lignitli ve e, en kirli biçimi yani en çok salım yapan, üstelik de çevreye salda en e, zararlı partikülye yayan kahverengi kömür dedikleri lignit. Yani artık hiç kullanılması... çevre açısından dahi düşünemeyecek bir şey. Kesinlikle ve Türkiye'deki yani yine rakamlardan gidersek Türkiye'nin linyet rezervinin %68'i çok düşük kalitede yani 1000 kalori gibi yaksanız hiçbir işe yaramayacak olan taş dediğimiz linyetlerden geliyor. Ee, yani ve Adana yöresinde özellikle Adana'daki yapılan termik santral planlarına baktığımızda çoğu ithal kömür üzerindedir yani burada aslında... Cumhurbaşkanı'nın dediği işte rezervimizi kullanmalıyızdan kastettiği rezerv Türkiye'de yok. Herhangi bir liderlik var mı? Çünkü diyor ki kömüre iyi şekilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Dünyada kömür %29'luk oranla en çok kullanılan enerji kaynağı olarak petrol ve doğalgazın önünde geliyor diğer iki fosil yakıtın. Pe yeterli petrol ve doğalgazımız olmayabilir ancak zengin sayılabilecek kömürümüz var. Kömürün liderliğini elden kömürün liderliği elden bırakılmayacaktır Ama demiş. işte ya, Paris'te yapılan anlaşmaya da ve bütün şimdiye kadar bütün konu... Konuşulanlara ters bu. Çünkü zaten yüzde yetmiş en az. Muhtemelen yüzde seksenin üzerinde e, oranda e, yerin altında bırakılması gerekiyor. Fosil evet. yakıtlar eğer iki derecelik limite ulaşılmasını istemiyorsak, iki derecelik ısınma da dünyayı yok edecek. Yani çok büyük ölçüde dünya yaşanmaz hali en azından bildiğimiz dünya olmaktan çıkaracak halde. Ona rağmen halbuki... Bunu, yap, ...bunu çıkarmaya devam ediyor... ...bundan hiç bahsetmiyorlar... ...mesela Avustralya'da şey vardı... ...sağlıklı bir şey istiyorsak... ...mercan resifi... ...büyük mercan resifini... ...o zaman kömürden vazgeçmemiz diye... ...UNESCO'nun raporuna... ...Birleşmiş Milletler raporuna dayanıyorlardı... ...Türkiye için de aynı şey... ...yani ya elimizde... ...bir toprak olacak... Ya da kömür olacak ikisi, ikisi Toprak birden olacağız. olmuyor. Aynen. Kaldı ki yani Türkiye'nin evet niyet rezervi gerçekten fazla kesinlikle lider değil ama hani bu rezervin fazla olması bunun kaliteli olduğu ve kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Kaldı ki niye yenilenebilir enerji sektöründe lider olması ki Türkiye bunun için de çok uygun bir yer özellikle güneş konusunda. ve rüzgar konusunda da. Evet, rüzgar konusunda da. Yani bu sektörlerde lider olmak için bir zaten kaynak herkes de var. Türkiye konumu itibariyle şu anda yaşanan eğer o sanayi devrimi ise yeni sanayi devriminin öncüsü olabilir. Çok geç kalmış değil Çin bile. Güneş enerjisindeki Çin'in kaynakları, kömür kaynaklı ka kaynakları muazzam. Çin bile güneş enerjisinde oldukça aşama kat ediyor. Bir, bir numara. zaten güneş enerji üretiminde bir numara yükseldi Çin ee, ve kömürde de bir numara lignit de bir numara ama yani. azaltmaya başladı yani tabi o yani. azaltmaya başladı ilk defa olarak geçen yıldan başlayarak Çin ligniti de azaltmaya ve şeyi güneşi yükseltmeye başladı Türkiye'de çok net olarak söylenebiliyor yani hem güneşte güneş enerjisi üreten pillerin O panellerin en teknolojik olarak da muazzam düştü fiyatları. Yüzde oranında düştü yani son dört yıl içinde. Onun için oraya yatırım yapmak ayrıca Cumhurbaşkanı'nın mantığı açısından da son derece yerinde akıllıca olurdu. Ama bunu yapmıyorlar. Evet başka hesaplar var demek ki. Yani en son Enerji Bakanı Berat Albayrat, Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Çin'e gitmişti ve orada temaslarda bulunmuştu. Ee, süper termik santralleri araştırmıştı. Ve orada gördüklerini Türkiye'de uygulayacaklarını söyleyerek geri dönmüştü. Ee, farklı planlar var. İmza atılan metinler farklı. Planlanan şeyler farklı. Nereye doğru gidilecek onu hep beraber göreceğiz. Eylemle yani söylem farklı diyorsun yani. Evet aynen öyle. Evet e, önümüzdeki günlerde takip etmeye devam edeceğiz deyip bu haftalık iklim için kapatalım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. kalın